Evet 2014-2015 eğitim öğretim yılının ikinci yarısı Konya'da 3 okulun açılışıyla başladı sayın seyirciler. Tahir Büyükkörükçü İmam Hatip Lisesi, Profesör Doktor Ömer Dinçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şerife Akkanat Ortaokulunun açılışı toplu törenle yapıldı. Eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer de açılış için Konya'daydı. Konuşmalarda İmam Hatiplerin ve eğitimin önemine dikkat çekildi. Millete İbrahim Konya 3 okula daha kavuştu. Meram Belediyesi tarafından inşası bitirilen Tahir Büyükkörükçü İmam Hatip Lisesi ile TOKİ tarafından yaptırılan Profesör Doktor Ömer Dinçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve hayırsever Ali Akanat'ın yaptırdığı Şerife Akanat Ortaokulu toplu törenle açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından şehrimizde Özel proje okulu olarak belirlenen ilk ve tök okul olma vasfına sahiptir. 36 derslikten oluşan okulumuz 6300 metrekare alana inşa edilmiştir. Görsel sanatlar atölyesinin yanı sıra müzik atölyesi de bulunan okulun bahçesinde ayrıca 1100 metrekare alandan oluşan Spor salonu da yer almaktadır. Türkiye İmam Hatipliler Vakfı Başkanı Abdullah Ecevit Öksüz de Türkiye'nin normalleşme sürecinde İmam Hatipler'in önemine değindi. Türkiye'nin normalleşmesinde ve İmam Hatipler'in bu ihtişamlı günleri yaşamasında emeği olan başta kendisi de İmam Hatipli olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, ve kendi Milli Eğitim Bakanlığı döneminde İmam Hatipler'in ortaokulları yeniden hayat buldu. Sayın Milli Eğitim Eski Bakanımıza huzurlarımızda şükranlarımızı arz ediyorum İmam Hatipler adına. Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy da 2012 yılından bugüne kadar yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. 2012 yılından bu yana 89 bina... Yani 1491 dersliğin yapımı tamamlanmıştır. 30 bina ve 900 dersliğin inşaatı devam etmektedir. Mart ay sonuna kadar 576 dersliğin ihale ve sözleşmesi tamamlanarak inşaatlara başlanacaktır. Bunlar tamamlandığında ilimizde derslik ihtiyacı önemli ölçüde karşılanmış olacaktır. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akgürek Konya'nın okullaşma oranında oldukça ileriye gittiğini söyledi. Konya'mızda okullaşma oranında, tekliğe eğitimde, eğitim öğretimin eğitimin gidememesinde, bundan sonra da hep birlikte yerel yönetimler, milli eğitim, hayırsever el ele kol kola çalışmaya Konya Milletvekilleri adına söz alan Cem Zorlu da İmam Hatip konusunda Konya'da yapılmadık projenin kalmadığını belirtti. Konya bir proje okul kazandırıldı ve bunun yanı sıra iki tane de okulumuzun açılışı gerçekleşiyor. Konya'da İmam Hatipler adına proje okul olarak yapılmadık hiçbir şey kalmadı. Fiziki anlamda da çok iyi noktalara geldik. Başta bu okulumuz olmak üzere. Bütün imatiplerin Konyamızın manevi ve ilmi havasına büyük katkılar sağlayacağını ümit ediyorum. Konya'nın bir buçuk yıla kadar okul ihtiyacının kalmayacağını söyleyen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdemse, mecliste bu konudaki çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Konya'nın fiziki olarak okul sıkıntısı bir, bir buçuk yıl içinde kalmayacak elhamdülillah. Şu anda... Yapımı devam eden 1476 derslikte e, hizmete geçtiğinde artık belki eski okullarımızın yenilenmesi söz konusu olacak. Eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer de Tahir Büyükkörükçü Hoca'nın isminin yaşatılmasının önemli olduğunu ifade etti. Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin ismini okula vererek Konyalılar olarak büyük bir kadir ortaya koydunuz. Hakikaten Tahir Hoca'mız bizim manevi önderlerimizden, gençliğimizde çocukluğumuzdan itibaren bize önderlik etmiş ve Konya'ya belirli kimlik ve kişilik kazandırmada katkı sağlamış önemli değerlerimizden birisi. Dinçer kendi isminin de bir okula verilmesinden duyduğu sevinci dile getirdi. Büyük bir onurla benim de ismimi bir okula verdiniz. Doğrusu İçimdeki duygularımı kelimelere dökmek benim için çok mümkün değil. Onu benim kabiliyetsizliğime verin ama bundan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Konuşmaların ardından üç okulun toplu açılışı protokol üyeleri tarafından yapıldı. Açılışımızı hayırlı uğurlu ve bereketli Allah'ın eline Tahir Büyükkörükçü İmam Hatip Lisesi'ndeki törenin ardından heyet Profesör Doktor Ömer Dinçer, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde de incelemelerde bulundu. İmam Hatip okullarının eksiklerini ilerlemek konusundaki en büyük gayret buradan geliyor. Biz bir eksikliğimiz olduğu zaman da buraya yani. Tamam. tamam.